اللهو اللهو اللهو الله والله والله الله والله والله <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurmaktadır. Muhakkak ki sen üstün bir ahlak üzeresin. Değerli kardeşlerim hiç şüphesiz ki Peygamber Efendimiz üstün bir ahlak üzereydi. Bu yüzden dolayı Ayşe radiyallahu haya, onun ahlakından sorulduğunda onun ahlakı Kur'an'dır derdi. Peygamberimiz saba saba sert bir insan değildi. İnsanlara bağıran, çağıran, onları küçümseyen, aşağılayan bir insan hiç değildi. Peygamberimiz son derece şefkatli ve öğretici bir insandı. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır. "Ve la teb'il hasenetu ve la's-seyyatu, idfu billeti hiye ahsanu feizel ladzi beyneke ve beynehu adavetun kaennehu veliyyun hamim." İyilik ile kötülük bir olmaz. Başına gelen kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakmışsın ki kendinle arasında düşmanlık bulunan kişi candan bir dost oluvermiştir. Peygamberimizin düşmanlarına karşı muamelesi böyle iken ehlinden ve ashabından görmüş olduğu hatalara karşı muamelesine tutumuna gelin birlikte bakalım. Bir seferinde Ayşe validemizin evindeyken misafir idi. Safiye validemiz onlara yemek gönderdiğinde Ayşe validemiz o yemeği alıp yere çaldı. Bu olayın üzerine Peygamberimiz Ayşe validemize hiçbir şey söylemeyerek yere dökülen yemeği topladı. Ve misafirlerin dedi ki, anneniz bugün biraz sinirli galiba. Evinde misafir olmasına rağmen böyle bir olay ile karşılasan peygamberimizin sözlerine bakın. Ona bu sözleri söyleten Kur'an ahlakından başkası değildi. Bedevinin mescide böl etme meselesini hepimiz bilmekteyiz. Sahabe mescide böl eden Bedevi'ye vurmak isterken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona öğretmek istiyordu. Ve bir kova su ile İşi tatlıya bağladı. Hem ona öğretmiş olduğu, hem de diğer sahabelere nasıl bir ahlaka nasıl bir yanlış karşısında nasıl davranılacağını ona göstermiş oldu. Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan İslam ahlakına yönelik birçok hadis rivayet edilmiştir. Bunlardan birkaçını okuyacak olursak Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmaktadır. Ekmelu'l mu'minin iman'a ahsenuhum akhlaqan. iman açısından en kamil olan mümin, iman açısından en kamil olan mümin, ahlakca en güzel olanınızdır. Memin şey'in fi mizani esqalu min husn'il hulqi. Mizan'da güzel ahlaktan daha ağır gelecek olan bir şey yoktur. <gülüyor> İnnem bu esto li utammima makarim al-ahlak. Bu üstün ahlakı tamamlamak için gönderildim. Bir başka rivayette ise Resulullah Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurmaktadır. Ve innemen men ahabbakum ilayya ve aqrabakum majlisan minni yawm al-kiyame uhasinukum ahlakan. Bana en sevimli olanınız ve kıyamet gününde meclis olarak bana en yakınınız, ahlakça en güzel olanınızdır. Şair şöyle söyler: Ohip bu, an makarim al ve jehdi, en akrahu an u'ib wa an u'aba, asphu an nasi hilmen. وَشَرُّ الْنَاسِ مَنْ يَهْوَا سُوَابًا سَلِيمُ الْعَرْضِ مَنْ حَذِرَ الْجَوَابًا وَمَنْ دَارَ الْرِجَالَ فَقَتْ أَسَابًا وَمَنْ هَابَ الْرِجَالَ تَهَيِّبُوهُ وَمَنْ هَالَ Üstün ahlakı talep etmeyi severim. Ayıplamayı ve ayıplanmayı ise kerih görürüm. Bir hikmete binaen çokça söven insanları affederim. İnsanların en şerlisi ise çokça söven insanlarla dostluk yapandır. Dostluk yapmayı arzulayandır. Kendisine cevap gelmesinden sakınan kişi ırzını koruyan kişidir. Latif davranarak şerli insanlardan korunan kişi isabet etmiştir. İnsanları öven övülecektir. İnsanları küçümseyen ise asla ölmeyecektir. Değerli Müslümanlar. İslam dini İslam dini İslam akidesi ahlakı ve cihadı ile talim ve terbiyesi ile her yönüyle her yönüyle insan oğlunun bütün bir hayatına etki eden bir dindir. Sahabeyi sahabe yapan unsurlardan en önemlilerinden bir tanesi de İslamiyeti bir bütün olarak öğrenme arzularıydı. İslamiyeti İslam akidesi İslam ahlakı ile birlikte öğrenmeleriydi. Onlar İslam akidesini öğrendikten sonra cihadı ve cihadı ve ahlakı bir tarafa bırakmamışlardır. Ya da ahlak ahlak değil, din kalp temizliğidir deyip de akideyi ve akideyi ve cihadı bir tarafa itmemişlerdir. Velakin onlar İslam akidesini öğrendikten sonra Allah yolunda cihada çıkıp amellerini İslam ahlakı ile süslemişlerdir. Onlar, akid, onlar İslam dinini bir bütün olarak öğrenip bir bütün olarak öğretmişlerdir. Değerli kardeşlerim, insanlara eziyet veren bir taşı yerden kaldırmak da imandandır. Haya da imandandır. Bunlar da İslam'ın değerleridir bizlere yüklemiş olduğu bir misyondur. Bunları görmezlikten gelemeyiz. İslam'ı bir bütün olarak öğrenip öğretmek zorundayız. İşte ehli sünnetin menheci de metodu da budur. Böyle amel etmek gerekmektedir. Resulullah Aleyhissalatu vesselam kılıçla gönderildiği gibi İslam ahlakını tamamlamak için de gönderilmiştir. İşte peygamberimizin tamamlamak için gönderildiği bazı, isla, bazı ahlaki değerler, hayalı olmak, hayalı olmak, insanlara eziyet etmemek, insanlara iyilikte bulunmak, onların işlerini görmek, onlara karşı yardımcı olmak, alçak gönüllü olmak, kibirli olmamak, dili yalandan temizleyip, dili yalandan temizleyip, doğru sözlü olmak, dürüst olmak, sadık olmak, az konuşup, çok amel etmek, çok söven, laf götürüp getiren, gıybet yapan insan olmamak, insanların arasını bozmak için bozmak için çalışmamak, Allah için sevip, Allah için buz etmek, Rasulullah Vesselam'ın tamamlamak için gönderildiği bazı ahlaki değerlerdendir. Kardeşlerim. İslam dininin yayılmasındaki en önemli etkenlerden bir tanesi de insanlara akide ile birlikte İslam ahlakını da öğretmesidir. İslam'ın ahlakını gören, Müslümanlardan İslami ahlakı gören, ahlaki uygulamaları gören birçok insan İslam ile şereflenmiştir. Nerede bir Müslüman bu saymış olduğumuz değerlerle silahlanır ise, bu saymış olduğumuz değerlerle şahsiyetini süsler ise o Müslümanın ya evinden ya mahallesinden ya arkadaşlarından insanların İslamlaşacağını göreceksiniz. Bu olayı çok iyi analiz eden kafirler sadık Müslüman, emin Müslüman, yalan konuşmaz Müslüman, sahtekarlık yapmaz Müslüman imajını toplumdan kaldırabilmek için türlü türlü türlü türlü filmler çevirmişlerdir. Bakın, bakın bir örnek vermek gerekirse hepimizin küçüklüğünden beri izlemiş olduğu şerli Türk filmlerine bakın. Nerede bir sahtekar, yalancı, dolandırıcı birisi varsa Hacı Hoca, Alim küsvesinde onu filmde oynatmışlardır. Amaç, Müslümanlara ait olan El-Emin sıfatını Mekkeli müşrik, müşriklerin peygamberimize vermiş olduğu el emin sıfatını insanların gözünde zedelemektir. Kardeşlerim toplumun gözü Müslümanların üzerindedir. Bu yüzden dolayı hepimize çok büyük bir yük düşmektedir. İnsanların gözünden sarsılan bu sarsılan imajı temizlemek için Ahlakımızı düzeltmek zorundayız. Gerekirse tekrar tekrar siret okumalıyız. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabenin hayatlarını okumalıyız. Ve onların ahlaki özelliklerini Kendimize örnek almalıyız. Bu benim başta kendime, sonra da siz değerli kardeşlerime olan nasihatımdır. Böyle yaptıktan sonra göreceğiz ki hem kendimiz hem de etrafımızdaki insanlar değişeceklerdir, İslamlaşacaklardır. bu ahiri davana hada ve anilhamdülillahi rabbil alemin.